Merhaba, Antarktika'da küresel ısınmanın da etkisiyle kopan dev buzdağı, 150 bin penguenin ölümüne neden olmuş olabilir. İngiliz Telegraf gazetesinin haberine göre araştırmacılar, Luxemburg'un tamamından daha büyük bir buzdağının beslenebilmek için yaklaşık 112 kilometre yürümeleri gereken bölgedeki Adelie türü penguen kolonisini yok edeceğinden şüpheleniyor. Yeni Zelanda ve Avustralyalı araştırmacılar Commonwealth Körfezi'ndeki Buz dağının karaya oturmasından sonra penguenlerin kapana kısıldığını ve buz kütlesinin engellemesi nedeniyle gıdaya ulaşamadığını sadece 10 bin penguenin hayatta kalabildiğini söyledi. Eğer buz dağı dağılmaz ya da yer değiştirmezse 20 yıl içinde bölgedeki Adelie kolonisi yeryüzünden silinebilir. Küresel ısınma tehdidi altında olduğu vurgulanan Antarktika'da kopup karaya oturan buzul dağları kapana kısılan yüz binlerce penguenin yaşamını tehdit ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın değiştirdiği yeni yönetmeliğe göre artık çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED raporundaki taahhüdü yerine getiremeyen bir fabrikaya 3 ay değil 1 yıl süre tanındı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danıştay'ın iptal kararının ardından ÇED yönetmeliğinde değişiklik yaptı ancak yapılan değişiklikler tartışma yarattı. Değişiklikle ÇED raporundaki taahhütlere uymayan proje sahiplerine 1 yıl süre tanındı. Yargı kararının arkasından dolanıldığına dikkat çeken Çevre Mühendisleri Odası, ÇED raporunda bacasına arıtma filtresi takacağını taahhüt eden fabrikanın eğer bunu yapmazsa bir yıl daha çevreyi kirleteceğine dikkat çekti. Değişiklikleri inceleyen Çevre Mühendisleri Odası Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu, bakanlık top çevirmiş dedi. Bazı kelime değişiklikleriyle Danıştay kararı öncesindeki duruma dönüldüğüne dikkat çeken Bozoğlu, yamalı bohça haline gelen yönetmeliğin kamu yararı doğayı koruma anlayışıyla yeniden yazılması gerektiğini belirterek, biz dava açmaktan yorulduk dedi. Bakanlığın yaptığı yönetmelik değişikliğiyle süreyi bir yıla çekmesiyle Danıştay kararı öncesinden daha da geriye gidilmiş oldu. Örneğin bir fabrika ÇED raporunda bacaya filtre koyarak arıtma yapacağı ya da dereye verdiği suyu arıtarak vereceğini taahhüt etti ancak bunu yerine getirmedi. Eskiden fabrikaya taahhüte uyması için 3 ay süre verilirken şimdi 1 yıl süre verilecek. Böylece 3 aylık süre 1 yıla çıkarılmış oldu. Yani fabrika 1 yıl süreyle çevreyi kirletmeye devam edecek. Ondan sonra ancak faaliyeti durdurulacak. Baran Bozoğlu bu değişikliğe ilişkin olarak doğru bir yaklaşım değil, kabul edilebilir değil. 3 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Çevre koruma kaygısından ziyade çevreyi kirletenlere hak tanıma kaygısı var. Görüşünü dile getirdi. Bolu'da geçen yıl 22 Ağustos'ta Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek turizm yapılaşmasına açılan 51 bin hektarlık yeşil alanla ilgili imar planlarını hazırlama sürecinin devam ettiği söz konusu alanın kullanımıyla ilgili onaylanmış bir plan bulunmadığı açıklandı. Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Kartalkaya Kayak Merkezi'nden Karacasu Termal Merkezi'ne kadar alan bir bölgede 51 bin 450 hektarlık turizm yatırımları için teşvik kapsamına alınarak imara açılmıştı. Bölgede bulunan Gölcük, Aladağ Göksu ve Beş Pınarlar Tabiat Parkları ise kapsam dışında bırakılmıştı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi. Söz konusu alanın kullanımıyla ilgili olarak hali hazırda onaylanan bir plan bulunmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen planlama süreci tamamlandığında söz konusu alanda turizme ayrılan yerlerde bulunan parseller plan amaçlarına uygun olarak bakanlıkça turizm yatırımcılarına tahsis edilebilecek. Tahsis yerlere yapılan turizm konaklama yatırımları yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar gereğince 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir dendi. Öte yandan Mimarlar Odası söz konusu bölgenin turizme açılması kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da açtığı dava devam ediyor. Çinli Güneş Paneli üreticisi Jinko Solar, ABD pazarı için 1 gigawatt düzeyinde modül siparişi aldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada siparişin Amerika Birleşik Devletleri Salt Lake Merkezi Güneş Enerjisi Şirketi S-Power tarafından verildiğini bildirdi. Açıklamada siparişin cinkosaların şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı en büyük sipariş olduğu bildirilirken siparişin finansal boyutu hakkında ise bilgi paylaşılmadı. Spower 2015 yılında 300 megawatt gücünde kurulum gerçekleştirilmiş ve toplam kurulumlarını 500 megawatta çıkarmıştı. Şirket geçen ay ise 2016 hedefini 700 megawatt olarak açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2015 yılında ise toplam 15 gigavatlık güneş elektriği kurulumu gerçekleştirileceği öngörülüyor. Darısı Türkiye'nin başına diyelim Türkiye'deki güneş potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de bu yatırımların gereken düzeyde halen olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin artık güneş elektriği üretmek üzere ciddi politikaları hayata geçirmesi ve yol alması gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.